Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi. İyi günler. Buğday Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen Buğday Derneği'nden. Bugün yanımda konuğum Haytap Hayvan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı Nesrin Çatırık hoş geldiniz. Hoş Hanım. bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Çünkü çok panik içindeyiz bu hayvanseverler olarak. Sırf hayvanseverler olarak değil de can severler olarak ee, bu yasa teklifini duyduk ve çok büyük paniğe girdik. 5199 yasa teklifi. Ee, bunu biraz bahsedebilir misiniz? Bizi ya da bence bizi aslında ne tehlikeler bekliyor? Ee, hayvanları seven Beyaz hayvanlarla iletişimi olmayıp da yüreğinde vicdan ve merhamet taşıyan herkesi bu yasa ilgilendiriyor. 2004 yılında çıkan 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu çıktığı zaman eksiklerine rağmen adeta bir devrim gibi gelmişti. Bizi çok Sevindirmişti. O zaman iktidara ilk kez gelen AK Parti'ye, e, onun değerli başkanına ve e, milletvekillerine e, büyük e, minnet duymuştuk. O yasayı destekleyen diğer partilere aynı şekilde büyük minnet duymuştuk. Yalnız e, yasada önemli bir eksiklik vardı. O yasa öncelikle hayvanların kendi doğalarına uygun koşullarda etolojik koşullarda yaşamalarını güvence altına alan bir yasaydı. Çünkü son 100 yıldır vurup zehirleyen bir toplum yapısından evet. geldiğimiz için çok mutlu olduk. Yalnız şöyle bir sakıncası var ve en büyük sakıncası diyebilirim. Hayvanın gözüne oyan, tecavüz eden, iç organlarını parçalayan, vücudunu kesen, kulağını kesen, çiviler sokan, üzerine naylonlar eritip dökerek hayvana işkence çektiren insan ...bile sadece devletin takside de bağladığı para cezasıyla cezalandırılıyordu. Yani kabahatler kanunu kapsamında sokağa tüküren adamla bir hayvana işkence eden kişi aynı cezayı Alıyordu. alan bir kapsamdaydı. Biz tüm hayvan hakları savunucuları istedik ki... O yasa Türk Ceza Kanunu kapsamına geçsin ki eğer birisi hayvanın gözünü uyuyorsa, kulağını kesiyorsa, ona işkence ediyorsa bu insan hakim karşısına çıksın. Hatta sabıkalansın ve biz e, bütün bilimsel araştırmalarda, dünya çapında ve Türkiye'de seri katillerin, insanları vuran, öldüren, cinayet işleyen insanların, psikopatların... Geçmişlerindeki ilk belirtileri bir hayvana işkence önce hayvana işkence ederek başlıyor en zayıf olan ondan sonra mağdur çocuğa diğerlerine geliyor ve bu bir e, aşama aşama ilerliyor ve en sonunda katil olabilecek bir can alabilecek bir insan oluşuyor yani hayvana işkenceyi bir erken alarm sistemi olarak görebiliriz öncelikle bunu Hı -hı. vurgulayalım e, bu kanunda bu eksiklikler vardı. E, 2004 yılında hayvan hakları çıkaran bir e, anlayış bir yönetimin e, bu yasayı bir adım ileri götüreceğine hem toplumu koruyan hem hayvanları koruyan bir ceza sistemine sokacağına inancımız tamdı. Yıllardır hepimiz bunu talep ettik. Biliyorsunuz İzmir'de bir delikanlı e, hayvanın başını kedinin bir hasta kedinin başını topuğuyla ezerek öldürdü. Bir başkası başka bir şey yaptı. Geçenlerde bir ördeğe tecavüz edildi. Hayvancının bağırsakları dışına çıkıncaya kadar e, kayınpeder çok büyük bir insani sorumluluk göstererek gidip damadını ihbar etti. Tabi bunlar bilinenler bilinmeyen milyonlarca olay yaşanıyor. Hı hı. E, dolayısıyla biz bu yasayı bir adım ileri götürmek isterken. Orman Su ve Sayın Başbakanımızı ikna etmişken sanatçılar ve e, Haytap Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Ahmet Kemal Şempolat diğer sanatçılarımız Yonca Evcimik önderliğinde Burcu Güneş, e, Sezen Aksu, Ajda Pekkan gibi çok çok değerli sanatçılarımız Sayın Başbakanla görüştükleri zaman çok umutla ayrıldılar. Gerçekten duyarlı hayvan haklarına e, saygılı ve sorunu bir adım öteye götürmek sorunun çözümünü bir adım öteye götürmek isteyen bir anlayışla karşılaştılar. Diğer e, CHP olsun MHP olsun diğer partilerle de görüşmeler yaptık. Hepsi evet biz yaşam hakkına saygılı bir toplum olmak istiyoruz. Hayvanlara e, Gandhi'nin bir sözü var. E, bir toplumun hmm. ahlaki gelişmişliğini ve uygarlık düzeyini anlamak için o toplumun hayvanlarına yani en zayıfına demek istiyor. Hayvanlarına nasıl muamele ettiğine e, bakmak yeterlidir sözünden de yola çıkarak bu en zayıf halkaya nasıl bir Tutum içinde olacağımız konusunda çok güzel uygar bir noktada partiler birleştiler. Hatta o zaman gazeteler de bunu yazdı. Dört parti hayvan hakları konusunda birleşti diye biz çok sevindik. Bunu bir adım öteye götüreceğiz derken Orman Su İşleri Bakanlığı'nın bakanı kastetmiyorum. Bakanı da çok duyarlı olduğunu düşünüyorum. Orman Su İşleri Bakanlığı'nın masa üzerinde çalışan bürokratları Tamamen sokaklarda kedi ve köpek bulunmaması ama bu bulunmamayı öldürerek çok mantıksız bir sürece oturttular onu anlatacağım ve evlerdeki kedi ve köpeklerin sayısının hızla azaltılması gibi akıllara ziyan bir yasa önerisi hazırladılar. Tabii ki bakanlar başbakanlar. Ve yöneticiler bürokratlar tarafından hazırlanmış olan bu tür teklifleri tek tek inceleyecek bir zaman ve imkan da yok bunu doğru kabul ederek başbakanlıkta imzalandı başbakan ve bakanlar tarafından imzalandı, ha, imzalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Orada komisyonlar tarafından görüşülecek. Eğer bu yasa kabul edilirse yasanın çıkmadığı 2004 öncesinden çok daha kötü bir döneme gelinecek. Şu anda nasıl 100 sene önceki 80 bin hayvanın hayırsız adaya atılıp günlerce çığlık atarak öldürülmesinin acısını, ızdırabını, uğursuzluğunu ve utancını taşıyoruz. 100 sene sonra bu tarih verilecek ve denecek ki yurdumuzda. Kedi ve köpek kıyımı, hmm. sahipli ve sahipsiz evlerdeki, köylerdeki, sokaklardaki kedi ve köpek kıyımını içeren bir yasa, şu tarihte 2012 tarihinde e, meclisten geçti derinçik. Tabii ki biz buna suç mu çok, susmayacağız? Çok, çok zena, Gözleriniz evet. doldu ama evet. bu bir gerçek. E, yasada bir tek cümle var. Bu yasa Hayvana cezayı da getirdim diyor ama onlar şu solda sıfır tabiri var ya hı hı. bu yasa ondu yüzdü veya bindi. Şu anda bu yasa teklifi yeni yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vicdanına ahlakına insanlığına sunulmuş olan bu yasa teklifideki iyilik gibi görünen şeyler sol taraftaki bin tane sıfır olarak düşünün. Hı hı. Yani bu yasa bana göre kedi ve köpeklerin yok edilmesine yönelik e, çıkartılmış bir yasa. Tahminimiz çünkü hiçbir insan yani biraz vicdan, merhamet, akıl, biraz izan taşıyan ve Türkiye gerçeklerini bilen bir e, yapının bu yasayı çıkarmaması lazım. Avrupa Birliği'nin dayatması, Avrupa Birliği sürecinde sokakta hayvan olmaz denmesi. E, Avrupa Birliği'nde insanlar yaşlı annelerini götürüp bir daha uğramamak kaydıyla e, yaşlılar yurduna atıyorlar. 17-18 yaşına gelen bir çocuk ailenin... <gülüyor> ...maddi durumu ne kadar iyi olursa olsun... ...kendi hayatını kazanmak üzere... ...bir yerde dışarı atılıyor. Yani biz bu Avrupa'yı... Avrupa ...taklit etmek zorunda değiliz. Biz merhameti, şefkati... E, ...içeren... ...binlerce yıl geçmişi olan bir toplumun... ...devamıyız. E, bir şey daha söyleyeceğim. Avrupa'da bütün bu bürokratların ben çoğuyla konuştum. Söyledikleri Avrupa'da... ...sokakta hayvan yok. Ben burada sevgili vatandaşlarıma da açıklamak istiyorum... Avrupa'da sokakta hayvan olmaması öldürerek değil, devlet kurumlarının görevlerini yaparak sağlandığın için. Avrupa'da yasak üretim olamaz. Türkiye yasak üretim yapan üretim çiftliklerinin cenneti. Buna belediyeler de seyircidir, kolluk kuvvetleri de seyircidir. Bu yasayı çıkartan Orman Su İşleri Müdürlükleri de seyircidir. Ben şimdiye kadar bu yasa teklifinin mimarı olan Orman Su İşleri Müdürlüğü'nün bir üretim çiftliğini denetleyip bir kapatma kararı verdiğini görmedim. Hı hı. Bir, üretim serbest biçim ve şu anda yeni yasa da bir kısıtlama getirmemiş. Üretim çiftlikleri üretmeye devam edecekler. Ha, onu soracağım. Yani böyle hani iyiymiş gibi gözüken şeyler nedir mesela? O bile yok yani. Üretim... İyiymiş gibi gözüken şeyler işte eğer hayvana işkence ederse, hayvan da ölürse hakim karşısına çıkacak. 2 yıldan daha az bir ceza alacak. O da ertelenecek gibi yani çok e, kabaca e, Hı -hı. tabiriyle. E, onun dışında diğer yasanın eksikleri vardı ama kötü bir yasa değildi o. Yani haklarımız elimizden alındı. Verilen hak elden alındı. Bakın ithalat diyoruz. Hı hı. Kaçak ithalat yasak iyi. Biz yasal ithalat durdurulması derken kaçak ithalat cenneti Türkiye. Çünkü gümrükler görev yapmaz. Çünkü Orman Su İşleri Müdürlüğü görev yapmaz. Çünkü tarım müdürlükleri görev yapmaz. Çünkü İstanbul'dayım. Ben normalde Adana'da yaşıyorum. Ama şu anda İstanbul'dayım. İstanbul'dan size örnek vereyim. Eminönü'ne çıkın onundaki yüzlerce pet shopta o acı ızdırap işkence içinde aç susuz yaşatılan hayvanların yüzde doksan dokuz onda dokuz buçu binde dokuz yüz doksan dokuzu kaçak ithalatla gelmiştir kaçak üretimle oradadır devlet kurumlarının yani orman su işleri müdürlüğünün kolluk güçlerinin e, ve il, il, il ve ilçe tarım müdürlüklerinin oraya gücü yetmiyor hı hı. orayla ilgili bir tedbir yok kaçak ithalatla ilgili bir tedbir yok. Sokaktakileri topla öldür. Şimdi siz kaçak ithalatı durdurmazsanız. Pet şoplardaki üretimi satışı durdurmazsanız. Merdiven altındaki satışı durdurmazsanız. E, üretim çiftliklerinde en ufak bir kontrol yapmazsanız. Bir taraftan hayvanlar harıl harıl üretilecek. Öbür taraftan hayvanlar Öldürüz. öldürülecek. Bakın çok mantıksız bir <gülüyor> olay var. Türkiye'de yani bu. Yasanın ne kadar çok Türkiye gerçeklerinden uzak hazırlandığının e, bilgisi. Ben ayrıca şunu söyleyeyim. Ben Hayvan Hakları Federasyonu'nun başkan yardımcısıyım. 10 yıldır merkezi Adana'da olan Doğa Yayvanları Koruma Derneği'nin genel sekreteriyim. Yani olayın çok içinde olan bir insanım ama sadece kendi şehrim veya Ankara İstanbul içinde e, de dolaşan birisi değilim. E, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, e, Isparta, e, Muğla, e, bütün Trakya, bütün Trakya yani e, İskenderun, Hatay adıyla oraları saymıyorum onlar zaten bizim. Yüzlerce barınak görmüş yüzlerce belediye ile iletişim kurmuş binlerce gönüllüyle hala daha e, iletişim içinde olan bir insanım yani orman e, su işleri bakanlığının bürokratlarının hepsinin toplamından çok daha fazla bu olayın içindeyim onların hepsinin toplamından çok daha fazla belediye barınağı gören bu olayın içinde olan evet, bir insanım. Eninim, evet görmemişler kesinlikle hayır yani. görmediler görseler bunu yapmazlar Türkiye'de 35 bin civarında köy var. Köy ne demektir? Tarım ve hayvancılık demektir. 35 bin köyün e, her birinde 10 hayvan deseniz 350 bin hayvan. 20 deseniz 700, 30 deseniz 1 milyona yakın hayvan. <gülüyor> çok özür diliyorum. Estağfurullah çok <gülüyor> güzel konuşuyorsunuz. İstanbul'un e, ha. evet, İstanbul havası çarptı. 1 milyon hayvan diyelim ki o 1 milyon hayvan değil. Bu köylü kendi sürüsünü davarını korumak için... ...o sürünün başında dolaşan, sürüyü otlatmaya götüren ve getiren köpekleri vardır. Bu köpekler adeta birer görevli gibidir. Bu yasa şöyle diyor, belediye sınırları içinde ve dışında... Ha, ...ve dışında, ve dışında sahipli veya başıboş hayvanın dolaşması yasaktır diyor, nokta. Bu kanun çıktığı zaman köylerdeki o davarı güden, davarın başında olan köpeklerin de toplanması gündeme gelecek... Böyle bir yasa olabilir mi? Türkiye gerçeklerinden böyle uzak bir yasa olabilir mi? Artı geçen sene Trakya imdat turu yaptım. Haytap ekibimle beraber 26 gün 40-50 tane şehir dolaştım. Köyden köyümüzün müftüsünden, hocasından, valisinden, sanayi odasından, ticaret odasından. Esnaf derneklerinden, sokaktaki vatandaştan herkesle temas kurdum. Bu sene Anadolu imdatturu turu düzenledik. Hmm. Ve şunu söyleyeyim. Çok tehlikeli bir madde daha var orada. Birinci tehlikeli madde bu. Sokakta hayvan bulunmaz diyor. E, pitbulllara diyor. El konur tehlikeli köpeklere ve benzeri. Orada ve benzeri. Minicik teriyar bile. E, diyebilir benzeri ki. Diyebilir, benzeri evet. olabilir. Isırıyor der, havlıyor der. Bakım evlerine konacak diyor. Şimdi... Bu yasayı yapanlar eğer Türkiye gerçeğini bilmiş olsalardı, eğer benim onda birim kadar Anadolu'ya Ankara dışına çıkmış olsalardı, şehirlerin yüzde doksanında bakım evi kurulmadığını göreceklerdi. Olmayan bakım evlerine siz hangi pitbulllara, hangi köpekler alacaksınız ve öldürecekler bunun çözümü, bunun neticesi ölüm. Ha diyecekler ki bir de orada bir uydurma var, bir aldatmaca var. Doğal hayat parklarına taşıyacağız diyorlar. Evet ismi çok İki hoş gözüküyor. 2004 yılında çıkan yasada bütün belediyelerin kısırlaştırma ve bakım merkezleri hükme bağlanmış iken bu kurumlar... Devletimizin bu kurumları devlete asla katli, kastetmiyorum devlet varsa biz varız ama kurumlarını kastediyorum 2004 yılında çıkan yasa kaç 6 7 8 yıldır 8 yıldır belediyelere 25-30 köpeğin konacağı bir barınağı yaptıramamış bir kuvvet bir güç on binlerce hayvanın konacağı doğal hayat parkları nasıl yaptıracak yok böyle bir şey yapılmayacak. Ne yapılacak? Ne peki? yapılacak? Ben söyleyeyim sürekli avı başlatacaklar. Belediyelerin e, hiçbir şey bilmeyen adamlarının eline hiçbir eğitimi olmayan adamların eline e, gerek ilaçlı tüfekler gerek normal tüfekler verilecek. Ve bu kedi ve köpekler için sürekli avı başlatılacak. Bir şey söylüyorum. Gökten yıldız indi. Mucizeler oldu. Belediyelerin her biri bakım merkezini kurdu. Bakım merkezini kurduğu peşinden doğal alanları kurdu mucize oldu diyelim. Yıldızlar filan yeryüzüne indi. Her bir bakım merkezine çünkü Türkiye'de 10 milyondan fazla hayvan toplanacak. Her bir bakım merkezi ve devletin de kurumlarının çok güzel görevlerini yaptıklarını varsayalım. Bu hayvanları öldürmeden okşayarak koklayarak topladıkları gibi bir hayal kuralım. Milyonlarca hayvan için 10 binlerce bakıcı lazım. O bakım merkezlerinde park deren yerlerde ölüm kampı olacak hepsi olan kurulan da 3-5 tane göstermelik kurulacak. Orada ayrıca binlerce veteriner hekim lazım ve 10 milyon hayvanın bir günlük beslenme maliyetinin devlete maliyetini düşünün. Biz Kayseri'deydik. Her yerde bu örneği veriyorum çünkü Kayseri çok başarılı bir belediye. %80-90'lara destek sağlamış bir belediye başkanı gerçekten çok başarılı. Böyle bir başarılı bir belediyede bile ne var biliyor musunuz? Dağın 9 kilometre tepesine yazın yanmaya, kışın donarak ölmeye mahkum 250-300 hayvan konmuş. Ben bu yaz oraya da gittim. O hayvanların önüne koyduğumuz kuru ekmek için hayvanlar birbirini parçaladılar. Kayseri gibi bir yerde. Isparta'dan örnek vereyim gayet güzel bir şehir başkanında başarılı. Isparta'da bakım merkezi yok kısırlaştırma merkezi yok hiçbir şey yok. Sokaklarda kedi köpek de yok. Hı -hı. Hepsi yok edilmiş öldürülmüş hepsi. Şimdi bu kanuna rağmen hayvanların sokaktaki yaşam hakkını koruyan bu kanuna rağmen belediyeler öldürebiliyorsa bir de o yaşam hakkını yok eden sokakta kedi köpek kalmayacak diyen bir kanunda sürekli avı başlatılacak. Kediyi yakalayamazsınız. Kedinin yakalanması çok zordur. Yani yüce Rabbim yeri göğü yaratan yüce Rabbim kediyi yaratırken ağaca tırmansın bir yere girsin karnı doyursun ağaca tırmansın kendini kurtarsın ve haşere kontrolü yapsın diye yaratmıştır. Bakın şehirlerin altınca milyonlarca kilometrelik içinde trilyon sayısız haşere bulunan ortamlarda yaşıyoruz. Ve doğal kontrol yapıyor bu hayvanlar evet, Kuşlar kesinlikle. gitti kene geldi Bu hayvanları yok edecekler Yılanlar çıyanlar ve diğer aşereler insanların gözünü oyacaklar Kimyasala bastıracaklar Zaten kanser e, pik yapmış durumda Etrafınıza bakın her yerde binlerce kanser hastası olan e bu insan. Bu kuş gribinde yaşadık onu zaten. Hani kuş gribi diye bir sürü tavuklar itlaf edildi. Ondan sonra kene fırladı aynı merkezde. Halbuki aynısı olacak. tavuklar kene yiyordu yani. Tabii, tabii tabii tabii aynısı olacak. Şöyle bir şey söyleyeyim. Senede 5000 bin kişi trafik kazasından hayatını kaybediyor. 5000 bin ocağa acı düşüyor. 100 bine yakın insan engelli kalıyor. Ocaklara acı düşüyor. Bunu tehlike olarak görmüyor bizim devletimiz. Ben köpek ısırmasından dolayı ısırıklar var doğru ve ısırıkların çoğu da sahipli hayvanlar tarafından yapılır. Çünkü sahipli hayvan niye sahiplidir? Bahçede niye tutar villasının evinin bahçesini? Kötü insanlara kendini korusun diye. Sahipli insanlar kazayla bir şekilde boş kalınca bahçeye girme şu bu durumlarında ısırılma oluyor. Sokak hayvanın ısırması çok azdır. Pitbull ısırması birkaç tanedir. Ee, köpek ısırmasından dolayı ölen insanı ben 2-3 senedir duymadım, görmedim, bilmiyorum. Bir tarafta 80 yılda senede 5000 tane ölüm var. Öbür tarafta ölüm yok ve en büyük tehlike olarak kedi ve köpekleri gösteriyor. Ve yakalanamayan kedileri <gülüyor> nasıl yakalayacaklar? Yani ya mümkün değil. Öldürecek. O doğal yaşam parkı falan yapmayacak. Yok yok. Onu Belediyeler, 50 köpek. Bakın Adana şey İstanbul'un merkezi dahil 50 tane köpeğin bulunduğu barınaklarda bile bütün hayvanseverlerin en büyük çırpınması ne biliyor musunuz? O hayvan hakları o hayvanların önüne bir kap yemek bir kapsı konması, küçük dar hücrelere hapsedilmemesi, yazın güneşin kavrukluğuna, kışın dona mahkum edilmemesi, İstanbul'un en zengin belediyeleri, ilçe belediyeleri bile bunu sağlayamamışken Ankara'nın, İzmir'in belediyeleri bile birkaç tanesi bundan muaftır tabii ki bunu sağlayamamışken bu belediyeler içine her birini 3-5 bin tane hayvan konan doğal yaşam parkı yapacak geçiz. Evet. Sadece devlet o doğal yaşam parkı, doğal hayat parkını bir aldatmaca olarak koydular. Köpekleri öldürecek, toplayacak nereye götürüyorsun kardeşim diye soran vicdanlı insanlara bir adres gönderecek. O, o yüzden aslında hani dediniz bir sürü masrafı da var bu işin dediniz. Ee, biz zaten e, bireyler olarak o masrafı üstleniyoruz e, sokağımıza. Doğadan da buluyor. Hayvan rızkını hayvan buluyor. Hayvan da buluyor ama Bakın, biz de ayrıca rızkını besliyoruz. Buluyor. Tabii tabii tabii hayvan rızkını buluyor. Yani Yüce Rabbim yeri göğü yaratan Yüce Rabbim onu yaratırken herkesin rızkını vermiştir. Az veya çok iyi veya kötü. O hayvan sokakta bir rızık buluyor. Şimdi o hayvanları sokaktan alıyor. Asıl büyük tehlike ...daha da vahimi... ...evlerde de hayvan beslenmesini kurallara bağlayacak. Mesela bunu çok az kişi biliyor ve çok da vaktimiz kalmadı diyecek o yüzden. Ki, e, diyecek yani, ki. Yani yok canım benim evime giremezler diye düşünüyorlar aslanlar ama. Aslanlar gibi girecekler. Nasıl girecekler? Bundan bir ay önce Perşembe'de Perşembe Kaymakamlığı'nın emriyle evinde bir massif bir tane pitbull kırması olan ve üstelik de pitbull kırması köpek hamileydi. Evine jandarmayla polisle gidiyor devlet ve o hayvanlara bağırta bağırtı el koyuyor. O hayvanları götürüyor ordunun ölüm kampı olan barınağına koyuyor ve el konan hayvan. Orada öldü hamile hayvan orada öldü şimdi şöyle olacak şu yasayı çıkartan insanlardan ben artık her şeyi bekliyorum bundan bir ay önce bana böyle bir yasa çıkacak deseydiniz hayır özellikle bu iktidar döneminde böyle bir yasa çıkmaz çünkü bunlar hayvan haklarında devrim yapmış bir yönetim derdim ama bürokratlar kandırdı ne yazık ki diyecek ki 100 metre karenin altında hayvan besleyemezsin örnek diyecek ki bir evde en fazla bir kedi olur. De, kafasına diyecek. Göre. Veya diyecek ki kedi olan yerde köpek olmaz diyecek. Veya diyecek ki, en fazla ve o zaman inanın malikanesi olan bir zenginin evine bile bir Ali A oğlunun evine bile devlet kolluk kuvvetleriyle gidecek ve o köpeklerden istediğini el koyacak kardeşim diyecek. Tamam senin evin 500 metrekare sen de biz devlet olarak iki tane köpekledik. Ötekileri ver bakalım diyecek. Yani köydeki Mehmet Efendi'nin davarını güden davarının başındaki köpeğine de el koyacak. Ve kolluk kuvvetleriyle. Hani kimileri diyor ki ben kendimi yakarım hayvanımı vermem. Evet. Ben de kendimi yakarım hayvanımı vermem. Kesinlikle hiç bunu tereddütlü ben söylüyorum. Ben kendimi yakarım sokaktaki hayvanımı da ha, vermem. Evet. Benim sokağımdaki hayvanların hiçbirine dokunamazlar. Hiçbirini vermeyeceğiz. Ben Ama karşımızda yani. karşımızda silahlı jandarmayı silahlı polisi bulacağız. Çünkü yasa sarı. E, şu anda mahkeme karar verdiği zaman tahliye karar verdiği zaman şu anda mahkemeler tahliye karar verebiliyor. Ne biliyor musunuz? Polisle jandarmayla gidiyor kapınıza. Bugün hangimiz polisin jandarmanın karşısında kalabiliriz? Yani yok, en azından yok. devletimizin bir otoritesi var. Biz devlet otoritesine sahipli insanlarız. Ha ben verir miyim? Hayır. Canımı veririm. Ama ben sokaktaki o duvar üzerindeki o masum kediyi de vermem. Yok. Ama ben ve siz ve Türkiye'de binlerce insan o sokaktaki Sahibi önce Allah olan, önce Yüce Rabbim olan, sonra sahibi biz olan hayvanlarımızı da vermeyeceğiz. Biz sokaklarımızı cansız bırakmayacağız. Şimdi hemen ona gelelim. Ne yapacağız bu konuyla ilgili? Bir, e, olarak. bir kere... Öncelikle hayvan sahipleri sakın rahat hissetmesinler köpeklerine el konacak, kedilerine el konacak. Senin evin 150 metrekarenin metre karenin altında diyecek ver köpeğini diyecek. Hiç bunun lamacımı yok bunun açıklaması Ya da açıklaması 20 kilonun yok. üstünde diyecek ver köpeğini evet, diyecek. Evet köpeği yer. Veya kedi için diyecek ki 10 kilonun üzerindeki toraman kediye el koyuyorum. Yani artık ben her şeyi bekliyorum bunlardan. Tamam. Ne yapacağız Sahipli, peki? <gülüyor> hayvan sahiplerinin, sokaktaki hayvanları sevenlerin, hayvanları sevmeyip de vicdan merhamet duyanların hiçbir şey duymayıp da de ekolojik dengenin. Farkında olan insanların e, basın açıklamaları var bir şeyde otuzunda Antalya'da İstanbul'da e, Bodrum'da e, Bursa'da ve daha pek çok Google'a girdikleri zaman bunu görürler hı hı. eylem demeyeyim eylem değil basın açıklamaları var. O basın açıklamalarına gitsinler. Mesela bunu söyleyeyim tekrar 30 Eylül pazar günü saat 2'de Taksim Meydanı'nda Taksim'de. yani şu anda hani biz Emadağ'dayız Taksim Meydanı'nda hep birlikte toplanıyoruz. İstanbul'un sadece İstanbul içindeki insanlar değil Türkiye'nin dört bir tarafındaki insanlar İstanbul'un bir kere çevre illeri ilçeleri kesin gelmeli. Şimdi buna gelmeyen yarın bir gün belediyenin acemi ekipleri. Sürekli hava başlattıkları zaman ağzını açma hakkına sahip değil. Herkes 30 Eylül'de evet. İstanbul'a Taksim'e akmalı. Herkes İzmir'deki eyleme akmalı. Herkes Antalya'daki eyleme akmalı. Herkes Bursa'daki eyleme akmalı. Herkes Bodrum'daki eyleme akmalı. 7 Ekim Pazar günü Ankara'da Sakarya Caddesi sanıyorum. Bütün Türkiye, bütün Türkiye Sakarya'daki Eyleme akmalı. Eylem diye aslında yanlış söylüyoruz. Eylem değil. Basın açıklaması basın diyelim. Acı, mı diyelim. Toplanma değil mi? Bir araya gelme diyelim. Basın açıklaması. Yani bizim oradaki amacımız hani bir şeyler bir şeyler olması değil. Ve çok daha farklı bir şey söyleyeyim. Hiçbir dernek, hiçbir kurum, hiçbir kuruluş, hiçbir baro, hiçbir e, federasyon bunu üstlenmedi. Bu toplumdan gelen bir hareket oldu. Bu bireysel bir sivil toplum hareketi. Yani tabandan gelen bireylerin akıl, mantık, vicdan ve inisiyatifle oluşturduğu Basın açıklamaları bunlar. Evet. O i̇nsanlar zaman, bunlara gelecek. Evet yani böyle hani bir yere imza verdim falanla rahatlamasın kimse. İmza da versinler. İmza kesin versin. imza versin. Nereye imza veriyorsa versin. Hani versin. bir sürü ama e, mutlaka. Basın açıklamalarına katılsın. Katılsınlar. O kalabalık için çok değerli olacak. Nerede duyuyorsa. Bizim şu anda olacak. bize ulaşmayan duymadığımız bilmediğimiz. Nerede basın açıklaması duyuyorsa insanlar oraya gitsinler. Artı herkes bulunduğu yerdeki yerel basın kuruluşlarını tek tek dolaşsın. Hı hı. Ve bunu anlatsın televizyonlara çıksın bunu anlatsın kendi yerelde bulunan milletvekillerine gitsin bu yasanın vehametine anlatsın olayın orman su işleri bakanlığının gösterdiği pembe tablo kandırmaca tablo yalan tablo olmayacağını süre hava başlayacağını <gülüyor> ne kadar vaktimiz var. Yani, yani ne zaman yani, bu görüşülecek? Şeyden 11 Ekim'den sonra meclise inecek deniyor ama ben bir şeye inanıyorum. Yani e, Sayın Başbakanımızın ailesinde de kedi var. Ayrıca ona ulaşan insanlar e, hayvanlara karşı duyarlı olduğunu biliyorlar. Hatta bir yerde eğer doğruysa tabii kulaktan dolma bir e, partili hanımefendi kendisine ulaştığı zaman e, İstanbul sokaklarındaki kedilerle bilinir demiş. Yani kedilerimizi dokundurtmayız. Tabii ki köpeklerimiz de var aynı şekilde. Bu eski İstanbul'u ziyaret edenler İstanbul sokak köpeklerini anlatırlar. O 100 yıl önceki şeye kadar. Yani hı hı. insanlar milletvekillerine gidecekler. Basın kuruluşlarına gidecekler. Bütün yazışmalara katılacaklar. Oradan buradan sağdan soldan falan filan diye bakmadan evet. bütün basın açıklamalarına katılacak. Herkes soracak. Benim şehrimde basın açıklaması var mı? bunu Google'a giren herkes bunu görür. Şu anda Google'a girsinler. Takır takır takır dökülecek. Basın açıklamalarına gidecekler ve Orman Su İşleri Bakanlığı'na diyecekler ki biz senin bu katliyama sebep olan evlerimizdeki canlarımızı, sokaklardaki canlarımızı ölüme yollayan, sürek avına yollayan yasana karşıyız diyecekler. Sesimiz sayın başbakanımıza ulaşacak, sesimiz sayın muhalefet liderlerimize ulaşacak, sesimiz sayın milletvekillerine ulaşacak. Sakın demesinler onlar sokakta hayvan kalmasın. Ben sevmiyorum sokakta hayvan kalmasın. Ben seviyorum hayvan sokakta acı görüyor kalmasın. Böyle bir şey olmayacak. Bir 5-10 milyon hayvan katledilecek ama o arada üretim hızla devam ettiği için Zaten... ithalat hızla devam ettiği için 3-5 aya kalmadan sokaklar tekrar hayvanla dolacak. Sakın bu yasanın sokaktaki hayvan popülasyonunu kontrol altına alacağını düşünmeyin. Bu bir katliam yasası olacaktır. Ama biz e, ben belli yaşa gelmiş bir insanım eyleme çok yani genç değilim böyle eylemci hmm. kanı kaynayan bir genç değilim ama açlık grevi değil her şeye her türlü hazırım ve benim gibi buna hazır olan bin insan, insan var, var evet Peki, Hayvanlarımıza sahip çıkalım. Yok çıkacağız Canlarımız zaten o yüzden... vermeyelim. Belediyelerin ölüm ellerine canlarımızı teslim evet. etmeyelim. Yani bir kap su bir kap yemek diye şey yaparken bir anda canlarını koruma altına almaya başlayacağız. Yani bireyler olarak hani sokaktaki bireyler artık sokaktaki hayvanların ya da evlerindeki hayvanların e, koruma siperleri olmak zorunda. Bu yasa, evet. yasa idam fermanıdır bu yasa ölüm emridir. Tamam, tamam. Buna karşı çok, çıkalım. Çok teşekkürler. Çok, yüreğimiz çok dolu çok dolu. Evet evet varmış. ben de o yüzden durduruyorum. Yani şey yapamıyorum. Şey söyleyeceğim. Çok hızlı. Ee, bakın bu yasa çıkarken veteriner hekim odalarının fikirleri alınmadı. Baro, hayvan tamam. hakları komisyonlarının fikir Üç tane önemli baro var. Üç önü İstanbul, Ankara, İzmir hayvan hakları evet, komisyonları var. Evet onlar da isyan onlar ediyor zaten. Onlar veteriner hekim odaları. Tabii üçü birlikte şey yayınladı yasayı. Yani tamam. bütün sivil toplum tamam, kuruluşları tamam. girecek. Tamam bitiriyorum. Bi bitirdik. Ee, hayvan hakları federasyonu başkan yardımcısı Neslin Çıtırık'la konuştuk. Çok teşekkürler Nesrin Hanım. Ee, ekolojik pazarlarda sizi bekliyoruz. Hiç vaktimiz kalmadığı için daha sonra detaylı anlatacağım. Bir haftaya görüşmek üzere, iyi günler. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi. Açık Radyo program destekçisi olun.